Üçüncü Bürhan, Kur'an azim şandır. Şu Bürhanı Na'tıkın siyesine kulağını yapıştırsan, işiteceksin. Allahu la ilahe illahu'yu tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel semeratiyle, meyvedar bir ağacın memba hayatı olan cürsume olmazsa veya kökü bozuksa semere vermez. Şu Bürhanımız dallarında meyveyi hak ve hakikat o kadar çoktur ve o kadar doğrudur ki şüphe bırakmaz ki cürsumesinde olan mesele-i tevhid hiç vehim bırakmaz derecede kuvvetli doğru bir hak ve hakikatı tazammun ediyor. Hem şu burhanın alemi şahadet tarafına tedellî etmiş olan ahkama dair dalı bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğu gibi biz zarure alemi gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusn-u azamı ağaç dalı yine sabit hakâik ile meyvedardır. Hem derince şüburhan tersim edilse anlaşılır ki onu gösteren zat neticesi olan meseleyi tevhidde o kadar emindir ki hiçbir şaibe i tereddüt hiçbir tarafında ihsas edilmiyor. Hem o neticeyi bütün hakaika esas addederek müselleme ve zaruriye olduğunu bütün kuvveti beyanı ile ve ısrarıyla ile ona giydiriyor ve başka şeyleri ona irca ediyor. Temel taşı gibi o şedid kuvvet suni olamaz hem de üstündeki sickeyi icaz her ihbarını tasdik eder tezkiyeden müstani kılar adeta ihbaratı bi nefsiha sabit umurlardandır evet şu burhan-ı münevverin altı ciheti de şeffaftır üstünde icaz altında mantık ve delil sağında aklı istintak solunda vicdanı istişhat önünde hedefinde hayır ve saadet noktayı istinadı vahyi mahzdır vehminne hattı ki girebilsin marifet i Sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Birincisi tasfiye ve işraka müesses olan Muhakkikine Sofiye'nin minhacıdır. İkincisi imkan ve hudûsa mebni mütekellimin tarîkıdır. Bu iki asıl Çendan Kur'an'dan teşâhub etmişlerdir. Lakin fikir beşer başka surete ifra ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş. Evhamdan masun kalmamışlar üçüncüsü, şübehat alût hükemâ mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi, belagat ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan, miracı ı Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikri, Tariki te Kur'ani iki nevidir. Birincisi delili inayet ve gayettir ki menafi eşyayı tadat eden bütün ayatı Kur'aniye bu delili nesç ve şu burhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi kainatın nizamı ekmelinde ittikanı sanat ve riayeti mesalih ve hikemdir. Bu ise saninin kast ve hikmetini ispat ve tesadüf vehmini ortadan nefh ediyor. Zira ittikan ihtiyarsız olmaz. Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünunu ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesalih ve semeratı ve inklabatı ahvalin katmer ve düğümleri içinde saklanmaz hikem ve fevâidi göstermekle saniin kast ve hikmetine kat'i şehadet ediyorlar. Ez cümle fenn-i hayvanat, fenn-i nebatat 200 bini mütecaviz envâın büyük peder ve ademleri hükmünde olan mebde'lerinin her birinin hudusuna şahadet ettiği gibi mevhum ve itibari olan kavanîn kör ve şuursuz olan esbabı tabi'ye ise bu kadar hayret feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrat denilen dehşetengiz birer makine-i acîbi ilahiyenin icat ve inşasına adem-i kabiliyetleri cihetiyle her bir fert her bir nevi müstakillen sani hakimin deste kudretinden çıktıklarını ilan ve izhar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Ferci'el besara hel tera futur der. Kur'an'da delili inayet vücuhu mümkinenin en mükemmel vecihiyle bulunuyor. Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi fevâidi tezkâr ve nimetleri tâdad eden ayâtın fevasıl ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla müşaverete sevk etmek için Evvela yâlemûn, efelâ yâqilûn, efelâ yâtedekkûn, fâ atabirû gibi, öbürhân inayeti ezhanda tespit ediyor. İkinci delili Kur'ânî, delili ihtiradır. Hülasası, mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde müretteb olan asarı mahsusasını müntic ve istiğdâdı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi müteselsil ezeli değildir. İmkan bırakmaz. İnkilaba hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvüre esnaf inkilaba hakayık'ın gayrısıdır. Madde dedikleri şey sureti mütegayyire hem harekatı mütehavvile hadiseden tecerrüt etmediğinden hudusu muhakkaktır. Kuvvet ve suretler araziyetleri cihetiyle envadaki mübâyenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. Araz, cevher olamaz. Demek enva'ının fasileleri ve umum, arazının havas-ı mümeyyizeleri zarure adem-i sırftan muhteradırlar. Silsilede tenasül, şerait-i âdiye -i itibariyedendir. Feya acaba, vacibül vücudun lâzime-i zaruriye-i olan ezeliyeti zihinlerine sığıştıramayan, Nasıl oluyor da her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler? Hem desti tasarrufu kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kainat nasıl oldu da küçücük ve nazik zerratların öyle dehşetli salabet bulmuş ki kudreti ezeliyenin yedi idamına karşı dayanıyor? Hem nasıl oluyor ki kudreti ezeliyenin hassası olan ibda ve icadı Hiçbir münasebeti makule olmadan en aciz ve en biçare esbaba isnat ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim şu delili halk ve icattan bahseden ayatı ile ezhanda tanzim ediyor. Müessiri hakiki yalnız Allah'tır. Tesiri hakiki esbapta yoktur. Esbap izzet ve azameti kudretin perdesidir ta ki aklın nazar-ı zahirisinde desti kudret umuru hasise ile mübahir görünmesin. Bir şeyde iki cihet var. Biri mülk, âynenin mülevven veci gibi, ezdat ona varit oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur. İlahir. Esbab bu cihette vardır. İzhar ı azamet ve izzet-i kudret öyle ister. İkinci cihet, melekûtiyet cihetidir. Âynenin şeffaf veci gibi. Şu cihet her şeyde güzeldir. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ruh ve nur ve vücut iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve meleten vasıtasız de destek kudretten çıkıyorlar.